Görücü Yazan Hüseyin Cahit Yalçın Radyoya uygulayan Olcay Aral Yöneten Güngör Tekçe Efekt Cemal Engindeniz Oyunda rolü olan sanatçılar Seniha Selmin Barutçu, Munise Emel Atasoy, anne Elif Türken Çölök, baba Erol Amaç, Faika Yıldız Kültür, birinci görücü Mediha Köroğlu, ikinci görücü Nevber Altıneş, üçüncü görücü Sibel Amaç. Erkek uçuracak beni yuvadan. Hii, ne güzel. Çok, çok güzel. Kim gelmiş olabilir ki? Acaba? Yok, hayır hayır annem evde yokken gelmezler. Eyvah, benim odaya doğru geliyorlar. Kim acaba? Ya pembe ilbisem omuzlarımda tutarken yakalanırsam? Olacak iş değil, çok ayıp, çok. Ya ama ne yapacağım ben şimdi? Ayy, nereye koysam acaba? Ş şuraya mı koysam ya? Ha şurası daha iyi, tamam oldu. Evet, evet daha iyi burası. Küçük hanımcım, arkadaşınız Farika hanım geldi. Aç, şey, be, be, pe, pe, pe, açıyorum kapıyı, açıyorum bir dakika. Hoş geldin Farik ağacım. Hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Seniha. Ayol bu ne telaşın? Birini mi bekliyordun yoksa? Ay, yok canım. Kimi bekleyeceğim ki? Hadi Monisa sen git işine. Birazdan çay hazırlamayı unutma sakın. Peki hanımcım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok yok. Git şöyle otur canım. <gülüyor> ne iyi ettin de geldiğine. Anlat bakalım ne var ne yok. Nasılsın? Ah, teşekkür ederim. İyiyim demek adet olmuş İyiyim diyeyim iyi olayım Sen de iyi görünüyorsun ya Ben geldiğime pek iyi etmedim galiba Aa o nasıl söz canım Nasılı varım Geldim yanaklarım pembe pembe olmuş <gülüyor> Ne yapacağını şaşırmış telaşlı bir halim vardı Beni gördüğüne hiç de sevinmiş gibi değildi Vallahi sevindim canım Niye yanlış anlıyorsun Peki ama neydi o telaşın ha? Anlatmayacak mısın Anlatacak bir şey yok ki Hadi, hadi beni kandıramazsın. Ta şu kadarcıktan beri beraber büyüdük. Okula beraber gittik. Bilmez miyim ben senin halini? <gülüyor> Vallahi bir şey yok. Aa, sus canım, yalan yere yemin etme, çarpılırsın. Ha, uzun etme de anlat, hadi. Anlatacak pek bir şey yok ya. Neyse, şey, annem yeni bir elbise yaptırmıştı bana. Onu omuzlarıma almış, prova ediyordum. Ha, görücüye çıkmak için değil Sanırım öyle. Göster sen Ayol, hadi. Hadi bakayım nasıl bir şey? Pembe, uzun bir elbise. Göster, göster, hadi. Ha, peki, peki. Bak, işte beğendin mi? Ay çok güzel. <gülüyor> Çiçek gibi pembe. O kumaşı da amma ağır. Ha. Kim bilir kaç paraya çıkmıştır. Ha, orasını hiç bilmiyorum. Hele şöyle tut bakalım omuzlarını. Dön şöyle, dön. <gülüyor> Enfes, çok yakıştı. İnşallah gönlüne göre bir kısmet çıkar da... ...ilk görücüye çıktığında söz kesilir. İnşallah ama pek öyle ümitli değilim. Ha, nedenmiş o? Gençsin, güzelsin, okuma yazman var. Üstelik koca konağın tek kızı. Hallaçzadelerin tek faresisin. Çöpsüz üzüm sayılırsın. Ben öyle miyim ya? Kayın pederinden kalma küçücük evde... ...dört çocuğu büyütmeye çalışan... Azıcık maaşlı bir memurun kızı. Aaa, babana iftira atma, belki maaşı az ama... ...hem herkesin sevgisini, hürmetini kazanmış... ...hem de çocukları için her fedakarlığı yapan bir adam baban. Evet orası öyle, bazen sabahlara kadar çalışıyor. Üç beş kuruş daha fazla kazanmak için. Ama doğru dürüst bir görece elbisesi bile yapamadılar bana. Sen ne giysen yakışır şekerim. Kumaşın çok ağır olması şart değil ki <gülüyor> İnsanı nasıl da teselli etmeyi biliyorsun Ama ben de gencim Güzelim okuma yazma biliyorum Değil mi ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bak aklıma geldi <gülüyor> Biliyor musun Süreyya'nın sözü kesilmiş sen mi söylüyorsun Tabi kardeş Hem de baya yakışıklı bir zabitmiş Mustakbel kocası Ay, Çok sevindim <gülüyor> Ben de memnun oldum ya Ee? Allah çirkin talihi versin derler ya, öyle işte. Hadi hadi uzatma, çirkindir ama iyi kızdır Süreyya'da. Sence kötü insan yok değil mi senin? <gülüyor> Bilmem. Neyse, söyle bakalım, hala kumral bıyıklı, yeşil gözlü birini mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hani sen de çok iyi kızsın ya, bir de şu merakın olmasa. Ha, merak neresinde bunun? Hep düşünmez hayaller kurmaz mıydık? Süreyya esmer yakışıklı bir zabit isterdi, oldu. Sen de kumral bıyıklı, yeşil gözlü, nazik bir beyin hayalini kurmaz mıydın? <gülüyor> ya sen? Hep bizimle alay ederdin. Dış güzelliğini ne yapayım? Bana şöyle 50'sini geçkin, isterse dul olsun ama... ...benim her istediğimi alacak, her dediğimi yapacak biri olsun demez miydin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hala aynı şeyleri derim ama yaşı o kadar geçkin olmasın. Bir de hazır çocukları olsun da ben çocuk büyütmeye çalıştım. <gülüyor> Yalan söyleme. Hep en az altı çocuk doğracıyım der dururdun. Ah o eskiden... Şimdi, şimdi demin söylediklerimden de vazgeçtim. Şöyle kimi kimsesi olmayan, parası bol, aklı kıp birini bulsak fena mı olur sence? <gülüyor> Yine alay etmeye başladım. Ne yapayım seni ha? Ya? Kısmetin doğlanın kaşığında çıkar derler. Benim de kısmetim varsa iyi biri olur. Söylemekle kaderimi değiştirecek değilim ya. Kırk kere söylersen olur derler. Bunu da unutma. <gülüyor> Harika bir şey olur, değil mi? <gülüyor> ben sizinkilere enişte ederim, siz de benimkine de dede dersiniz. <gülüyor> Çay hazır küçük hanım. Ha, geliyorum, bir dakika. Ah, tamam. Bir dakika şöyle dur da ben yardım edeyim Ver tepsiyi Sema Oh bir ziyafet tepsisi adeta Eline sağlık Munise Siz sağ olun efendim Semaver nerede? Kapının dışında şimdi getiriyorum Bak senin çayımı içip şu güzel şeylerin tadına bakar bakmaz gideceğim İçti de kaçtı deme sakın ha. Aa olur mu hiç öyle şey Ne güzel konuşuyorduk işte. Evet çok güzel konuşuyor Güzel güzel de hayaller kuruyorduk ama annem erken geleceğimi söyledim Geç gidersem ifademi alır yine E bizde olduğunu bilmiyor mu anne? Biliyor ya yine ne yapacağı belli olmaz Neyse unutmadan söyleyeyim Hani demin kırk kere bir şey söylenirse olur dedin ya Hı. Her gün kırk kere kumral buyıklı Yeşil gözlü de de olsun bari <gülüyor> Aman yine alay etmeye başladı Hiç de değil Pembe feraceni giyer Elinde bastonu Başında kırmızı fesi <gülüyor> Yeşil gözlü beynin yanında bize gelirsin Dedenin elini öpme <gülüyor> Tamam, değil Ama mi? sende. <gülüyor> Dün Faika gelmiş ha? Evet anne. Çok oturdu mu? Biraz. Ee neler konuştunuz bakalım? Hiç anne, şuradan buradan işte, eski okul günlerinden filan. Hı. Hmm. Süreyya'ya söz kesildiğini söyledi mi? Evet anne. Dikkat et, çok eğiliyorsun gergepün üstüne. Gözünü çıkaracaksın neredeyse. Uzak bakayım elindekini, nasıl kullanmışsın renkleri? <Gülüyor> Buyur anne. Hı, hmm, olmamış burası. Neden yavru ağzı koymadın tirşenin yanına? E, fil daha güzel olmadı mı anne? Hayır, tirşenin yanına yavru ağzı konur. Sen bilirsin anne. Sökeyim mi şimdi bunu? Hı, hmm, epeyce işlemişsin. Sökme ama bir daha böyle münasebetsiz renkler kullanma. Hanımcığım. Hanımcım iki hanım geldi ama hiç tanımıyorum. Ah, anladım anladım. Hemen misafir odasına al. Böyle yaptım hanımım. Peki ben gidiyorum. Hacer hanımın söyledikleri olmalı. Hadi seni hasallanma. Hemen gidip yeni pembe elbiseni gi. İşareti alınca odaya girersin. Ellerini öpmeyi unutma sakın. Sonra da ocak gibi sandalyeye oturursun. Unutma ha. Müsaade verilmeden odadan çıkmayacaksın. Durma. Hadi koş hazırlan. Peki anne. Muratse sen de seni haya yardım et. Hadi çabuk olun. dersiniz hanımcım. Oh, çok heyecanlı değil mi küçük hanım? Hem de çok güzel. İlk defa göreceğe çıkacaksınız. Ah Monise, hakikaten çok heyecanlıyım. Ne yapacağım ben şimdi? İlahi küçük hanım, ne yapacaksınız? Giyinip kuşanıp odaya gidecek. Hanımefendinin söylediği sandalyeye kurulacaksınız. Ayy! Ne olur şu elbisemi dolaptan çıkarıver Monise. Hemen küçük hanım. Ay. Bakalım. Aman durun durun durun yavaş Ben yardım edeyim Arkanızı dönün de elb Dön. Elbisenizi çıkarmanıza yok, yardım edeyim Yok yok istemez istemez elbisemi ben çıkarırım <gülüyor> Buyurun önce iç giyin Tamam oldu işte Şimdi de bu güzelim elbiseyi giyin Aman yavaş durun küçük hanım sizin ellerinizi tutuyor, ben çekeyim Evet oldu işte Sıra kopçeleri iliklemekte Siz taşlarınızı taraya durun ben iliklerim <gülüyor> O bukleyi sağa yatırın Biraz daha evet Şimdi de daha güzel oldu. Yanaklarım çok soluk değil mi? Şöyle hafif hafif cimdikleyin. Biraz da. Evet oldu. Bakın pembeleşti bile. <gülüyor> Hem merak etmeyin o iki hanımın karşısına çıkınca heyecandan kıpkırmızı olursunuz. <gülüyor> Siz heyecanlanınca öyle güzel oluyor ki renginiz. Ah Muniseciğim, sen beni seviyorsun da ondan öyle güzel görüyorsun. Sizi elbette severim küçük hanım. Ama onun için söylemiyorum ki bu lafları. İhtiyar mıydı hanımlardan biri? Evet küçük hanım. Başında kundak bağlanmış koyu renk bir yemeni vardı. Epeyce sıskaydı. Hani komşu Habibe Hanım var ya işte tıpkı ona benziyordu. Desene kocasını çok seven gencecik gelinin oğlundan ayırmak için her şeyi yapacak kadınlardan. Bu kadar bedvini olmayın küçük hanım. Ah, çok korkuyorum Muynise bilemezsin ne kadar korktuğumu. Şu anda kaçıp gidebilirim evden. Hiç görücü lafı edilmeyen bir akraba evinde sırtımda basma enteharimle oturmak için neler vermezdim bilemezsin. Bugünü hep heyecanla, sevinçle beklemiyor muydunuz? Ha, evet ama bu kadar heyecanlanacağımı, bu kadar korkacağımı bilemezdim ki. Üf, ne yapacağım şimdi? Ya beğenmezlerse? Aa, hiç beğenmez olurlar mı? Ya evlendikten sonra bana dünyayı ederlerse? Az mı duyduk böyle şeyleri? Bırakın bedbindeyi. İşte hazırsınız artık. Gülümseyin biraz. Ay çok korkuyorum Muinise. Takin olun. Hadi gidelim. Ne zaman bitecek bu işkence? Nasıl da bakıyor İhtiyar? Peki ama ilerimi nereye koyacağımı bilemiyorum ki. Şu kahve şıpırtıları bir kesilse. Allah'ım bitse bu iş. Bitse, bir bitse. Nasıl bakış öyle? İhtimal ki pençe pençe pembelikler, tombulluklar, parmak kadar kaşlar, test tekerli gözler arıyor yüzüm. Dayanamayacağım. Küçük hanımı ziyadesiyle rahatsız ettik. Küçük hanıma pek bir şey öğretememişsiniz galiba. Elleri bile fazla geliyor kendisine. İlk defa görücüye çıkıyor hanımefendi. Heyecanına vermeniz iktiza etmez mi? <gülüyor> zamane efendim zamane. Canım, neden ağlıyorsunuz? Murnise, ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum! Ne oldu, neden bu kadar üzgünsünüz? Beğenmediler beni, beğenmediler! Nereden biliyorsunuz? O bakışlarını görecektim Murnise. Dayanamadım, az daha kaçıyordum odadan. Neyse ki kaçmadan müsaade ettiler de çıktım. E, ne var bunda? Kapıda nefes almak için durmuştum. Kadının o ihtiyar cadının söylediklerini duydum. Bir de annem ilk defa göreceğe çıktığımı söylemez mi? İşte o vakitte ölmek istedim bunu Ay üzülmeyin küçük hanım! Daha çok kısmetleriniz çıkar! Bugünlük bitti deyip dinlenin biraz! Hayır! Hemen bu mendobur elbiseyi çıkartacağım sırtımdan! Sonra da ne yaparım bilemiyorum! Sükunet bulun küçük hanım! Beğenmezlerse beğenmesinler deyip boş verin! Bitti işte bu vakit! Ay, i̇nşallah bitmiştir! Bir daha bu hadiseyi hiç duymak istemiyorum! Ayazsana hanım, ne dediler? Aman ne diyecekler işte, hiçbir şey demediler. Tekrar geliriz falan demediler mi giderken? Hayır dedim ya, akşamdan beri kaç defadır soruyorsun. E sen de doğru dürüz anlatmıyorsun ki hanım. Babacığım. Hı, dur kızım, dur. Şunun enini boyunu bir iyice öğrenmek istiyorum. Bir tanecik kızımız. İlk ve son mürüvvetimiz sen olacaksın. Bir baba olarak her şeyi öğrenmek hakkım. Ben sizlerden ayrılmak istemiyorum Hı. ki. Ha, hem ağlar hem giderim hesabı değil mi? Anne! Hadi hadi! Kızlar evlilikleri konuşulurken duymazlıktan gelirler. Bizim zamanımızda öyleydi. Ah şimdiki gençler! Zamane ne olacak? Uzatma hanım uzatma! Sıkma kızı! Anlat şimdi ne oldu ne bitti? Daha neler dediler? Zaten kadınları gözüm tutmadı ya daha oda kapısından girerken kadınların yüzüne bir bakınca anladım ne olduklarını. Bırak bunları hanım bir daha gelmeyecekler. Gelmeyecekler. Söyledim ya. Daha görür görmez gözüm tutmadı kadınları. Sanki onlar sizin kızınızı beğendiler de Küçük hanım, iyice alıştınız görücüye çıkmaya. Ay iki yıldır Monisi, 2 yıldır kaç defa çıktım görücüye, sayısını bile unuttum. <gülüyor> Ama o ilk görücüye çıktığınızda neydi o korkunuz, o telaşınır? Mı? Aman sus Allah aşkına, hatırlamak bile istemiyorum o günü. Başında o kara yemenisi, sıska suratıyla o ihtiyar kadın, geceler boyu rüyalarıma girdi. Hele ondan sonra annemin her gördüğüne, kadınları beğenmediğini söylemesi yok mu, adeta içime işliyordu. Artık hayatta beni kimse beğenmeyecek gibi geliyordu. <gülüyor> hani o gün de pek telaşlıydınız küçük hanım. Elleriniz bile fazla geliyor gibiydi. Neyse şimdi iyice alıştınız. Evet, saçlarımı yukarı tarersem daha güzel oluyor. Yanaklarıma sürdüğüm hafif pembeliğin de boyadan olduğunu kimse anlamıyor. Saçlarımın yeni şekli de güzel. Ama niçin? Kimin için uğraşıyorum? Her defasında duvarlar bile beni ayıplıyor. Ama çaresizim. Annemin laflarından kurtulmam, kendimi beğendirmem lazım. Bu işkence daha çok seneler sürecek mi acaba? Daldınız küçük hanım. Ha şey, evet Monise'ciğim. Her görücü geldiğinde oturduğum o cam göbeği sandalye var ya... ...nefret ediyorum ondan da renginden de. Bana öyle geliyor ki kaza rıza, bir evlenecek olursam... Aa, o ne biçim söz küçük hanım, tabii ki evleneceksiniz. Neyse... Eğer bir evlenecek olursam Ömrü billah kullanmayacağım cam göbeği rengine. İlahi küçük hanım Nelerde düşünüyorsunuz Bugün gelenler işte fena değildi ama ha, Evet Nedense genç hanımların yanında daha rahat ediyorum Biri sizi istedikleri adamın Kardeşi öteki yengesiymiş aa, İsteyeceklerini de nereden biliyorsun Bilmez miyim kapının arkasından dinledim aa, aa. Kapı dinlemek ayıp değil mi? Dinlemezsem nasıl öğreniriz her şeyi Anneniz hanım efendi anlatmıyor ki. Pek <gülüyor> pek. Ne duydun ki? Bir hafta sonra anneleriyle beraber geleceklerini söylediler söz kesmeye. O sıraya kadar da sizinkiler düşünecek. Hem size çok mühim bir haberim daha var. Ha, neymiş o? Size bir şey göstereceğim ama ne vaat ediyorsunuz? E ne, ne o? Rüşvet mi istiyorsun? Adı ne olursa, gönlünüzden ne koparsa. Mavi örgü bluzuma ne dersin? <gülüyor> Allah derim ne diyeceğim. Hadi göster. Buyurun, mustakber zevcinizin fotoğrafı. Ne kadar da yakışıklı değil mi? Nereden buldun bunu? Niye vermedin şimdiye kadar? Söylesene. Ama küçük hanım, siz de o kadar çok şey soruyorsunuz ki. Vermek için şimdiye kadar bekledim. Çünkü kadınları gözünüzün tutup tutmadığını öğrenmek istedim bir. Heyecanınızın yatışmasını bekledim 2 Nereden bulduğuma gelince, Hacer hanım annenize verdi. Annenizin koyduğu yeri de gördüm. Bütün mesele odadan çıkmasına kaldı. Çıkınca da aldım komedinin gözünden koynuma koydum. şey çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Nasıl beğendiniz mi? şey bilmem. Neyse anneniz beni aramadan gidip bakı vereyim. Fotoğraf sizde kalsın daha sonra ben yerine koyurum. Ya annem anlarsa korkmayın anlamar ben idare ederim vaziyeti. Tamamıyla eski hayallerime uymuyorsanız da... ...çok güzel bir zabitsiniz müstakta Elzevcim. Bıyıklarınız kumral değil ama... ...zannediyorum gözleriniz açık renk. Sizi mesut etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceksiniz dünyanın en mesut çifti olacağız. Ben de sayenizde... ...o cam göbeği sandalyeye oturup... ...o asık suratlı kadınların nazarlarından kurtulmuş olacağım. Hakikaten çok... Ama pek çok, ziyadesiyle seveceğim sizi! <gülüyor> Ama ne ayıp! <gülüyor> neler söylüyorum böyle! Bir duyan olsa kim bilir neler düşünür benim için! Ama hakkım değil mi? İki yıl bunca işkenceden sonra mesut olmak benim de hakkım değil mi? İnşallah gelecek sefer annesi de beğenir beni! Biz lazım gelen tahkikatı yaptık. Zannediyorum siz de yaptırmışsınızdır. Evet efendim. Bizim için her şey çok münasip efendim. Bu yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Kerimeniz hanımefendiyi oğlumuza talep ediyoruz. <gülüyor> Tabii siz de münasip görürseniz. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bizim için pek muafık değil. <gülüyor> ah! Ama küçük hanım, yavaş olun. Kapının arkasında olduğumuz duyulacak. Duyuyorsun değil mi Monize? Duyuyorsun değil mi? Bir dakika dinleyelim bakalım, niye vermiyor annemiz? Esma bu mucibesini öğrenebilir miyim hanımefendi? Eh, oğlunuz zabit. Sorduk soruşturduk, pek İstanbul'da kalma imkanı yokmuş. Merhum babası da zabitti. Ömrü boyunca hiçbir vazifeden kaçınmadı. Anadolu'nun da Rumeli'nin de muhtelif şehirlerini beraberce dolaştık. Bundan herhangi bir kaybımız olduğunu da zannetmiyorum. İyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz da bir tanecik evlat hanımefendiciğim. Bir tanecik, nasıl bırakırım? Herkesin evladı var hanımefendi. Evlatlarımızı ömrü billah yanımızda tutamayız. Mı? Affediniz efendim, bir tanecik kızından ayrılamam. Onu uzaklara, e, bilmediğim yerlere gönderemem. Kısmet değilmiş, ne yapalım? Siz bilirsiniz hanımefendi. <Gülüyor> Ağlamayınız küçük hanım, gözlerinize yazık. <Gülüyor> Murnise, ne hayaller kurmuştum bir bize. Annenizi düşünmeden ihtiyatsızca hayaller kurmuşsunuz efendim Ah bu annem Yafi <gülüyor> ama çok ağladınız üzülmeyin bu kadar Daha çok kısmetiniz çıkar Gittikçe daha ziyade ümitsiz oluyorum Kimi beni beğenmiyor Beni beğenenleri de annem beğenmiyor Bir defacık olsun bana sorulmuyor İster misin istemez misin denmiyor İlahi küçük hanım Hiç kızlara ister misin diye sorulur mu? Şimdiye kadar kime sorulmuş ki? Ama neden niçin sorulmasın? Evlenecek olan ben değil miyim? Bilmez misiniz, kızı kendi başına bırakırsan... ...ya davulcuya varır ya zurnacıya derler. Tabii, canım davulcuya isterse... ...varırım olur biter. Ben yavaş konuşun, bir duyan olursa... ...koca diye deli olacağınızı zanneder. Tabii, senin derdin yok değil mi? Nasılsa bugün yarın verirlersiniz. Öyle mi zannediyorsunuz? Geçen de annenizle babanız konuşurken duydum. Siz evlenmeden beni vermeye razı değiller. Desene bundan sonra iki misle üzüleceğim. Senin de kısmetini bağlamış oluyorum annemin sayesinde. O nasıl söz hanım? Benim halimden şikayetim yok ki. Hem sizi bir versinler benim için o kadar ince eleyip sık dokunmazlar nasıl olsa. Biliyor musun Munise? Tam bir kardeş gibi büyüdük bu evde. Ayrılmak, senden ayrılmak annemden ayrılmaktan daha zor gelecek bana. <gülüyor> bana da. Ama bakarsınız yakın yere gelin gitmişiz ikimiz de. Mamafi, beni alacak olan sizinki kadar varlıklı olmaz ama olsun. Yine gelir işlerinizi görürüm sizin. Yakın olursak şayet. Ne kadar nikpinsin monise? Bayılıyorum senin bu haline. İş olacağını varır küçük hanım. Biz de buluruz birer kısmet. Alnımıza ne yazılmışsa o olur. Annem de bu inat varken alnımızın yazısını da değiştirir. Aa, bakın orada aldanıyorsunuz. Onu değiştirmeye annenizin bile kuvveti yetmez. Bakalım Faik hacım, nasılsın? Ne vakit geldin? Sağ ol şekerim iyiyim. İstanbul'a geleli bir hafta kadar oluyor. Anca arayabildim seni. Aşk olsun, bu kadar beklenir mi canım? Ben olsam hemen arardım. Haklısın sitem etmekte, olmadı işte. Peki, evlilik nasıl gidiyor? Ya nasıl olsun istiyorsun? Zevcim hakikaten çok iyi bir adam. Hayallediğim gibi, bir dediğimi iki etmiyor. Bir Bidayette çocuğumuz olmadı biliyorsun. Şimdi görüyorsun işte Doğum ne zaman? Bir ay kadar sonra Ne mesutsun kim bilir ha, Değilim desem yalanı söylemiş olurum Evlendiğinden beri İstanbul dışındasın Zor gelmedi mi hiç? Ha, bir dahi et alışıncaya kadar biraz zor geldi Dedim ya zevcim çok iyi Çok efendi bir insan İlk defa kendine sonra da etrafına alıştırdı beni İnan olsun Ailemin bir iki sevdiğimin dışında Hiç aramıyorum İstanbul <gülüyor> Çok güzel senin bir durgunluğun var seni ha. Ne oldu bir şey mi canım? sıkılıyor? Yok canım hiçbir şeyim yok. Ha Beni kandıramazsın biliyorsun. <gülüyor> Hatırlar mısın? Eskiden vakit vakit benden bir şeyler saklardın ama ben hemen anlar seni konuşturuncaya kadar elimden geleni ardıma koymardım. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamaz <gülüyor> mıyim hiç? Ay, ne güzel günlerdi onlar. Dert bildiğimiz şeylerin ne kadar boş olduğunu şimdi anlıyorum. Söylesene Allah sen. Niye böyle dertli dertli konuşuyorsun? Ay yok bir şey dedim ya. Annen hala bir tanecik evladımı gurbete vermem diye diretiyor mu? <gülüyor> evet zannedersem. Darılma ama annem biraz münasebetsizlik ediyor gibi geliyor bana. Bütün akranlarımız evlendi. Hepsi çoluk çocuğa karıştı. Sen hala evdesin. İnsafsızlık bu. Süreyya üçüncü çocuğuna hamile. Efendim? Ha, önemli değil canım. Süreyya üçüncü çocuğuna hamileymiş dedim. <gülüyor> en çalışkanımız da o çıktı. Dört yılda üç çocuk. Evet iki kızı var. Şimdi oğlan istiyorlarmış. Siz ne istiyorsunuz? Sevgim ne olursa olsun diyor ama zannediyorum oğlan istiyor. Bana gelince ilk çocuk kız olursa daha iyi. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Ne tuhaf. Eskiden mevzu bulmakta hiç güçlük çekmezdik. Şimdi ise... <gülüyor> Tabii ya, eskiden müşterek hayallerimiz vardı. Konuşur dururduk. Hep seni kızdırır dururdum değil mi? <gülüyor> Şakacıydın o kadar. Hadi, hadi bırak üzülmeyi. Üç otuzuna gelmedin ya, Şunu şurasında yaşın ne başın ne canım. Esasında on dokuz. Ama görücüler karşısında on altıdan yukarı çıkamıyorum. E, Munise ne yapıyor, göremedim onu. Ne yapsın, benimle beraber ihtiyarlıyor. Aa, kardeş yeter artık. Fena fena düşünmeyi bırak. Afedersin Faika, seni de üzmek istemedim. Eskileri hatırlayınca tutamıyorum kendimi. Oo, hoş geldin Faika. Nasılsın yavrucu? Hoş bulduk teyzeciğim. Öpeyim elinizi. <gülüyor> Teşekkür ederim, hürmetler ederim efendim. Eh ee, anlat bakalım. Ne yapıyorsun el memleketlerinde? El memleketleri değil teyze. Orası da bizim memleketimiz. Bizim memleketimizin bir köşesi. Öyle denir ama... İstanbul gibisi var mı? Belki İstanbul kadar büyük, İstanbul kadar güzel değil ama... ...öyle iyi, öyle mükemmel, öyle tatlı insanları var ki. Hiç aratmıyor İstanbul'u. <gülüyor> Senin için öyledir tabii. Gittin de kurtuldun o kalabalık ailenden. Kolay mı? Küçük bir maaşla dört kardeş, ana baba geçinmek. Belki her şeyimiz yoktu ama... ...birçok aileden çok daha mesuttuk. Birçok ailenin kızlarına yaptıkları baskıdan uzaktık. Ah bu görgüsüz aileler, kızını dövmeyen dizini döver. Anne! Ne o, yalan mı söylüyorum? Bakın teyze, çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi olduğunuz için... ...hürmetsizlik etmek istemiyorum ama sabrımı taşırıyorsunuz herhalde. Ay sabrın taşarsa ne yaparsın? Anne lütfen, lütfen! Sensiz. İnsan kenar mahallede büyür de sonradan yaşlı ama zengin bir kocaya varırsa... ...o koca ne kadar efendi olursa olsun... ...herkese dünyayı zehir etmeye çalışır kızının tek kızının bile hayatını zindan eder. Ha, sen ne terbiyesiz bir kızsın? Eskiden beni sana söylüyordum zaten. Şu görmemiş kızla arkadaşlık etme diye Seniha. Ay şimdi bayılacağım. Affet seni ha. Seni üzmek istemezdim ama annen arandı. Hoşça kal canım. İnşallah pek yakında bu cehennemden kurtulur. Fayika, Fayika affet bizi ne olur. Tam bana layık bir kızsın doğrusu. Annem burada bayılıyor. Sen o küstahdan af diliyorsun. Allah'ım arladık seni acım. Kal annenin yanında ben yolu biliyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın anne? Ne yaptın? Ne yapacayım? O senin küstah arkadaşına haddini bildirmeye çalıştım. Görüyor musun? Hamile hamile sana nispet yapmaya gelmiş. Fayika ötekilere benzemez ki anne. Çok iyi niyetli. o. yeter artık! Arkadaşlarına yaranmaya uğraşacağı ne? Görücülere yaranmaya uğraşsan iyi eder. Anne! Efendim kızım! Beğenmedin mi söylediklerimi? Hala görücülerin karşısında oturmayı beceremiyorsun. Senin gibi miskin miskin oturan kızı kim alır? Ha? Söyle kim alır? Anne! Anne! Herkes yeter artık! O görgüsüz arkadaşlarını bile bana tercih eden kıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilemiyorum! Bilemiyorum! Ne oluyor burada hanım? Ne oluyor ha? Eve geliyorum, kızımın arkadaşını hışımla çıkarken görüyorum. Üstelik kimse karşılamıyor beni, terliğimi vermiyor. Ne oldu bunlara derken avaz avaz sesler, ağlamalar duyuyorum. Geliyorum, kızım ağlıyor, zevcem bağırıyor. Ne oldu Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz böyle? Ah bu kız üzüntüden öldürecek beni. O küstah arkadaşıyla beraber olup bana söylemediklerini bırakmadılar. Anne. Hadi hanım hadi. Anlaşılan senin gene heyheylerin üstünde. Sen de ağlamayı bırak. <gülüyor> bırak, bırak Elini yüzünü yıka. Şöyle bir derlenip toparla. Hadi. hadi. Zaten bu kızı <gülüyor> hep siz şımartıyorsunuz. <gülüyor> Bey. Uzatma dedim hanım. Gel biz oturma odasına geçelim. Sana söyleyeceklerim var. <gülüyor> Hayırlı bir haber mi bey? <gülüyor> Gel de anlatayım. Ee, dur kızım dur. Muunise'yi çağıralım da sana yardım etsin. Muunise. Monise kızım. Efendim beyefendiciğim. Muhakkak yine kapıyı dilliyordur. <gülüyor> Buyurun <beyefendici. gülüyor> ee, Seni Senihaya yardım et de kendine şekil düzen versin kızım. Peki efendim. Hadi hanım. Gel biz gidelim. Ne oldu küçük hanımcım? Dışarıdan bir takım sesler duydum ama pek anlayamadım. Aldırmam o nise. Annemin öfkesi burnundaydı biraz. Hepsi bu işte. Evli arkadaşlarınız gelince hep böyle oluyor küçük hanım. Sen de uzatma ne olur. dersiniz küçük hanım. Şey küçük hanım. Gidip dinleyin mi bakalım babanız ne haber getirmiş annenize? <gülüyor> Hala bırakmadın mı kapı dinleme huyunu? Ne yapayım? Siz gidip sıra bana gelinceye kadar da bırakmayacağım galiba. Küçük hanım, küçük hanım, annenizle babanız konuşurken duydum. öğleden sonra görücüler gelecekmiş yine. Hem bu sefer anneniz kusur bulamayacak zannediyorum. Zira koca Namzed'in işi İstanbul'daymış. Ay yine ümitlenmek istemiyorum Monise. Sen de ümitlenme olur mu? Bu evde baş başa kalmaya mahkumuz biz. İhtiyarlayıncaya kadar. Aa ben hiç de sizin gibi bedbin değilim. Bakın bu sefer de çaldım Namzed'in fotoğrafını. Ver bakayım. Fazla ısık suratlı değil mi bu? Yok canım ciddi çıkmak için öyle durmuş. Bakın, kara kaşlı, kara gözlü, katip gibi bir adam. Zannedersem kalem efendisiymiş. Evet, ciddi bakışlı. Ama bayağı da yakışıklı. Yaşı, yaşı şöyle böyle otuz olmalı. Eh, ben de yirmiyi buldum. Demek on yaş. İşte de fena değil. Allah'ım ne olursan bu sefer yüzüme gül. Kendimi beğendirmek için elimden geleni yapacağım. Ne olur Allah'ım, gelenler beni beğensin. Annem de hayır demesin artık, her defasında ümitlerimin kırılmasından. Yine daldınız Küçük hanım, beğenmediniz mi fotoğrafı? Benim beğenip beğenmemen mühim değil ki. İlk defa gelen kadınların beni beğenmesi, sonra da annemin münasip görmesi lazım. Bana öyle geliyor ki, birinin babanızın kulağını bükmesi şart. Ağırlığını koyup, son kararı annenize bırakmamalar. Anne. Ay ne olur sen de başlama Allah aşkına. Peki Küçük hanım, şimdi verin de anneniz odasına geçmeden şu fotoğrafı yerine koyayım. Allah'ım sen yardım et Baya yakışıklı bir adam Kazancı ne olursa olsun benim için miyim değil Bir lokma bir hırka da olsa Geçinir giderim Yeter ki şu cehennem azapları nihayet bulsun Bu ümidim de sönmesin Allah'ım Evet hanımefendi ne diyorsunuz? Gelmişken sözü keselim diyoruz Oğlumuzun kazancı yerinde. Bizim de kendisine ihtiyacımız yok. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle bu iş olsun diyoruz. Küçük hanımın fotoğrafını gösterdik. Oğlumuz pek beğendi. Oğlunuz baba alinin hangi kalemine devam ediyor demiştiniz? Herhangi bir kalem dememiştik efendim. Kaleme gitmez oğlumuz. Gazetecidir kendisi. Ne? Gazeteci mi? Bunda hayret edecek ne var anlayamadım. Evet, gazeteci. Allah korusun, tam vaktinde sormuşum. Allah yazdıysa bolsun. Ben hiç öyle yersiz yurtsuzlara kız verir miyim? Affedersiniz ama hanımefendi, oğluma yersiz yurtsuz diyemezsiniz. Derim efendim, hem de öyle bir derim ki. Kızımı öyle adamlara vereceğimi, götürüp uzun çarşıda bir çıkrıkçıya veririm daha iyi. Hem ne acelemiz var a canım, koca kıtlığı yok ya. Koca kıtlığı olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Ayrıca sizin kızınız için koca kıtlığı yoksa... ...bizim oğlumuz için de karı kıtlığı yok. Yalvaracak değiliz ya. Hadi Allah'a ısmarladık. Sizin hakaretlerinizi daha ziyade dinleyecek değiliz. Beni affedin küçük hanımcım. Daha ziyade dayanamayacağım. Bundan iyi kısmet bulamam, kaçacağım. Ne diyeyim Munise, haklısın. Keşke ben de kaçabilsem. Hiç değilse koca lafı, görücü lafı olmayan bir yere gidebilsem. İnşallah annenizin de evet diyeceği bir iyi kısmetiniz çıkar küçük hanım. Ben 22 yaşına geldim. Bense 24. Sizin için talih bitmiş sayılmaz. Seyrek de olsa kısmetleriniz çıkıyor. Bundan sonra da çıkar. Ama ben bir Halim Efendi daha bulamam. Ne diyeyim Munise, inşallah mesut olursun. Hakikaten çok üzülüyorum küçük hanım, İnanın ki ziyadesiyle üzülüyorum. Üzülme Munise, kader bu ne yapalım? Hep ihtiyarlığımız da burada, bu konakta ikimiz yapayalnız kalacağız diye düşünürdüm. Şimdi tek başıma kalacağımı düşünmek mecburiyetindeyim. Ne olur böyle konuşmayın küçük hanım, kolay olmayacak gitme. Ah o anneniz... Bütün kabayet annemin değil Munise, benim de hatam oldu. Bir de çok acemice hareket ettim. Kimse ilk defa görücü karşısına çıktığında ustacı hareket edemez ki. Benim acemiliğim pek uzun sürdü ama. Hayır küçük hanım, acemiliğiniz uzun da sürmüş olsa... ...daha sonraki kısmetleriniz reddedilecek gibi değildi doğrusu. Gazeteci yersiz yurtsuz diye reddetti. Ondan sonrakinin karısını boşamış diye. Boşamışsa ne olmuş sanki? Kötüymüş kadın, bırakmış adam. Hem erkekler ikinci karılarını daha hoş tutarlermiş. <gülüyor> <gülüyor> Halim Efendi'nin ikinci karısı olacaksın diye böyle söylüyorsun değil mi? <gülüyor> Yok canım öyle derlerdi. De. <gülüyor> Neyse öyle ya da böyle. Halim Efendi iyi adam. Hem karısını boşamamış ki. Ömrü kısaymış zavallı kadının. Sizi yalnız bırakacağım diye üzülüyorum. Halim Efendi'nin ikinci karısı olacağım diye değil. Hakikaten seni çok arayacağım onesi. Aşağı yukarı hep birlikte büyüdük. Seninle dertleşmeye alıştım. Seni bir kardeş gibi bildim. Sen olmayınca kapı aralarını dinleyip... ...kim haber getirecek bana? <gülüyor> Sahiden, <gülüyor> kapı dinleyerek ne çok şey öğrenirdim değil mi? <gülüyor> kapı dinlemenin ayıp olduğunu bir türlü öğrenememiştim. Öğrenmeye niyetlenmedim ki. Sizin hizmetinize bakmaktan başka bir işim olmadı hiç. Sağ olun. Siz de hemen hiç iş gördürmediniz bana. Eh, bana da kapı dinleyip haber taşımak kalıyordu. <gülüyor> Seni çok arayacağım Munise. Ben de sizi küçük hanım. Galiba sen benden talihlisin. Bilmiyorum. İyi yapıp yapmadığımı da bilmiyorum. <gülüyor> ama Halim efendi ikinci defaret cevabı alınca haber göndermiş. Gönlü varsa kaçsın bana demiş. Elimden geldiği kadar iyi bakarım ona demiş. Ben de olur dedim. <gülüyor> ama... ...ama siz razı gelmezseniz vazgeçerim küçük hanım. Aa, çocukluk yetmem Munise. Çocukluk devrini çoktan gerilerde bıraktık. Hem bundan sonra küçük hanım demekten de vazgeç bana. Aa, olur mu hiç küçük hanım? Olur mu Munise? Gide ayaktan bir kardeş gibi davranalım. Biliyorsun dünyada bana en yakın insan sendin. Beni affeder yine buraya konağa gelmeme müsaade ederlerse inanın çok mesut olurum. İnşallah Monise bunun için elimden geleni muhakkak yaparım. Biliyorum küçük hanım. Küçük hanım demek yok artık. Ne zaman gidiyorsun? Bir hafta sonra. Madem ki karar verdiniz niye bekliyorsunuz o kadar? Halim efendi babadan kalma bir evi varmış onu tamir ettiriyor. Eşyalarını da birazcık yenileyecekmiş. Ne güzel demek ki seni çok seviyor. Sen de onu memnun et. Elimden geleni yaparım. boçan hazırlamadan evvel beraberce oturup benim sandık çeyizimden sana neler ayırabileceğimizi kararlaştıralım. Aaa hiç öyle şey olur mu küçük hanım? Aaa! Hadi bir daha küçük hanım demeyecektin. Peki. Sen'i sen, sen ha! Şimdi oldu işte. Öteki işe gelince... ...nasıl olsa o çeyizlerin bundan sonra bir işe yarayacağı yok. Aaa! Ne olur böyle konuşmayın. Hatırlıyor musunuz? Bütün saadetlerimizi, bedbahtlarımızı paylaşmaya söz vermiştik. Şimdi benim saadetime ortak olur musun? Hiç olmazsa benim için biraz memnuniyet ihsar eder misiniz? Tabii, senin için hakikaten çok seviniyorum Muniz'e. Hani sen de saadetten iyice mesut oldun galiba. Bir sen diyorsun, bir siz. <gülüyor> Aldırmayın <gülüyor> siz bana. Bana öyle geliyor ki ben kaçtıktan sonra çıkan ilk kısmetine verirler seni de. tabii bir daha kısmetim çıkarsa. Çıkacağı bak bak göreceksin. Hem nasıl çıkacak? Kendimizi aldatmayalım. Uzun zamandır kapımızı çalanların sayısı iyice azaldı. Kör. Bacak kadarken al, kızından, öz kızından ayırmadan büyüt, bilmem kaç yaşına getir. Yirmi iki anne. Neyse neyse, o yaşa getir, yedir içir, üstüne üstlük okuma yazma bile öğret. Sonra bırakıp seni yüzüstü kaçsın. E, ne yapalım hanım? <gülüyor> Cana evlenmek istediyse evlenir kızcağız. Niçin o kadar kızıyorsun? <gülüyor> Cana evlenmek istiyormuş. Ayıp efendi ayıp. Hiç bizim zamanımızda böyle şeyler oluyor muydu? Hiç sizin zamanınızda kızlar zorla evde kalmaya mahkum ediliyor muydu? Neden olmasın hanım? Teyzemin bir evlatlığı vardı. Daha 16'sında kaçmıştı. Hiç unutmam hiç. <gülüyor> Teyzem de senin gibi öyle öfkelenmişti ki... ...kızı bulsa öldürecek zannetmişti. Tabii. Boşuna mı demişler ölen de mi kabahat öldüren de mi diye? Uzun ettin ama hanım. Olmuş bir iş, unut gitsin. Nasıl unuturum bey, nasıl unuturum? Şu kadarcıktan elime geldi. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. <gülüyor> o kadar az mı mesari parası ayırıyorduk da... ...sen aç kaldın muun ise geldi diye? <gülüyor> ha? Oh, şey... Eh, ...yani lafın gelişi. Man siz de aklımı karıştırmasanız da canım. Sanki varmış, Sanki varmış gibi. gibi. ...ama bir daha bu kapıdan içeriye adımını atamaz... Hele bir atmaya kalksın, ayaklarını kırarım Halim Allah. Çekmiş gitmiş kız... ...ne diye gelsin bir daha? Sen çağırmazsan tabii. Töbe töbe. Ben niye çağıracakmışım ayol? Ama o gelir... ...nah şuraya yazıyorum, demişti dersiniz... ...o Halim Efendi olacak adam... ...onu kara kaşı kara gözü için mi istedi zannediyorsunuz? Peki niçin istemiş olsun? Ne için olacak? koca hallaçzadelerin evlatlığı. Düşünmüştür ki eninde sonunda affederler. Birlikte konağa kapılanırız. Oh keka! Ondan sonra ekmek elden su gölden. Yaşasın hallaçzadelerin iradı. Bana bak hanım. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya gayret ediyorum. Ama böyle giderse çileden çıkaracaksın beni de. Halim efendinin küçük de olsa bir dükkanı var. Babadan kalma bir de evi var. Bahçe içinde. İrade hiç de senin zannettiğin kadar az değil. Ben daha önce sordum, soruşturdum. Hem de etrafının hürmetini, sevgisini kazanmış efendiden bir adam. <gülüyor> Hürmet sevgi kazanmışmış. Gülüm bari. Beni çileden çıkarma dedim hanım. Pazarlığımızda konağa yakışacak bir hanımefendi olman vardı. Unutma. <gülüyor> Olmadın mı efendiciğim? Oldu, oldun ama. Arada sırada da olsa endazenin ucunu kaçırıyorsun. Ah ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? Ay şimdi bayılacağım. Koş seni ha. Nane ruhumu getir koş kız. Hmm, otur kızım Ay. otur otur. Annenin bayılacağı falan yok. Bak hanım. Ben seni 14'ünde aldım. Bunca zamandır. Ne zaman hakikaten üzüldüğünü ne zaman yalan yaptığını iyi bilirim. Onun için uzatma artık. Çocuğa da kötü örnek olma. dersin bey. Hmm. Çocukmuş. 24 yaşında evde kalmış bir çocuk. Munise'ye gelince. Hemen ilk defa haber gönderdiğinde değil ama... ...biraz vakit sonra affettiğimizi bildiririz. Neye eksikse tamamlarız. Seniha'nın ondan başka arkadaşı yok. Yine gelir gider. Seniha ile arkadaşlık eder. Dur, dur, hemen itiraz etme, itiraz etme. Ha. Zaten itiraz etsen de faydesiz. Çok kafamı kızdırırsan, yarın gider kocasıyla birlikte alır getiririm buraya. Cesaretin varsa elini vermezsin. Siz nasıl istiyorsanız öyle olur. Aş şöyle, aş şöyle. Çok teşekkür ederim babacım, çok teşekkür ederim. <gülüyor> hadi kızım, hadi benim güzel kızım. Şimdi birer kahve yap bize. Peki babacım. Söyle Dilara Kalfa'ya, o yapsın. Hanım! Hanım! Bırak itirazı! Kızımın elinden kahve içmek istiyorum, ha! Kızının evlenmesi mevzuunda da şu hassasiyeti gösterseydin ya baba... ...benim saadetim içinde gayret etseydin olmaz mıydı sanki? Ne kaybederdin ki? Beklediğim oldu. Saçımda ilk beyaz tel Neden seneler merhametsizce geçiyor Hem de haber vererek Bugün biter Koparıp atalım Ama yarın Öbür gün gelecek sene Daha sonraki seneler Saçların tamamı koparıp Batılamaz ki Yasimada Sima'da da kırışıklıklar Başlayınca Ne fark eder ki sanki Muni senin bile çocuğu oldu ...bütün arkadaşlarım evlenip çoluk çocuğa karıştırdılar. Tesadüf edince nasıl da laf atıyorlar... ...dayanılır şey değil. Ah Bayka, sen onların yaptığını yapmazdın, yapmazdın değil mi? Şimdi tek arkadaşım şu mangalın içindeki küller... ...okumaya bile üşendiğim kitaplar. Evet küller... ...Eşele dur seni yap küllerin... ...küllenen ümitlerin gibi. Külleri eşerliyince altından ateş çıkıyor ama ümitlerini eşerilmeye cüret etme. Zira altından ziyadesiyle ümitsizlikler çıkıyor. Küller de heba olan hayatımın matemini tutuyor sanki. Peki, atiden olacak. Annemle babam vefat ettiklerinde biz bütün yalnız kalmayacak mı? İhtiyarlığında belki de kapımı açan bile olmayacak. Kim bilir? Belki ölümü bile günler geçtikten sonra bulabilecekler. Şta şey değil. Sen sabır ver Allah'ım. sen sabır ver. Küçük hanım. Küçük hanım. Seni hanım. Seni ha. Evet efendim. Kim o? Benim ben, Mu'lise. Ay kusura bakma Molisse dalmışım da. Hadi gel otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var kuzum? Pek acayip olmuş rengi. Yok, yok bir şeyim neyim olabilir ki? Nasılsın sen? Halim efendi nasıl? İyiyiz, hepimiz iyiyiz. Kızını nereye bıraktın? Kayınvalide mi? Aa neden getirmedin? Küçük Senihayı Seniha teyzesine getirecektim ama biliyorsun hava soğuk. Üşütürüm diye korktum. Seni de özlemiştim, gidip göreyim dedim. Ay eksik olma, çok iyi ettin. Annenden müsaade alıp bize gidelim mi? Hem hava alırsın hem de Küçük Senihayla biraz oynar oyalanırsın. Doğru, oyalanmaya muhtaç Kızına benim ismimi koymana ziyadesiyle sevindiğimi söylememiş miydim sana? Senin ismini koymayıp da kimin ismini koyacaktım? Sen benim için bir kardeşten de <gülüyor> Sağ ol Muhnisi. İnşallah kızının kaderi benimkine benzemez. Bir şey mi dedin? Yo, yo, hayır. Yok canım bir şey söylemedim. Ortalık bir hayli dağınık. Eskiden hiç böyle bırakmazdın. Eskiden de o. Şimdi toparlayıveririm. Sonra da annene söyler, bize gideriz ha? Aldırma aldırma, bırak böyle kalsın. Yo, vallahi olmaz. Misafir mi bekliyordunuz? Bilmem, Bilmem. Bilmem. Bilmem. Bilmem. Bilmem. Bilmem. belki anne mi bekliyordu? Ben aşağıda gördüm kendisini, konuştuk ama misafir geleceğinden bahsetmedik. Ha, unutmuştur. Seniha, hazırlan kızım, görücüler geldi. <Gülüyor> Aman ne güzel, ben demez miyim uğurluyumdur diye? Hadi kızım, hazırlan da aşağı gel. Peki anne. Ben misafirlerin yanına gidiyorum. Sen seni haya göz kulak ol muoniste? Peki hanımefendi. Siz hiç merak etmeyin. Hadi seni acıram yardım edeyim sana. Ben giyinirim muoniste. Sen zahmet etme o. Ne zahmet ayol? Benim için zevk sana yardım etmek. Son iki yıldır kimse kapımızı çalmıyordu. Alışmıştım yalnızlığıma, kadersizliğime. Neden rahat bırakmazlar sanki? Şimdi yine aynı sandalyeye oturacağım. On iki yıldır oturdum. Döşemesi de rengini attı, <gülüyor> ümitlerim gibi. Hadi şekerim, acele et biraz. Dur, kopçelerini ben ilikleyeyim. İlk görücüye çıktığımda da sen iliklemiştin, değil mi? İnşallah, bu sefer uğurlu gelir de son olur. <gülüyor> İnşallah, zira iyice bıktım. Biraz mideni içeri çeker misin? Hmm. Zor giriyorum elbisenin içine, değil mi? Biraz küle aldın, o kadar. Bir dakika, ha? Oldu, tamam. Şu saçlarını biraz arkaya atsana. Aldırma bırak kalsın olduğu gibi. Hayır düzelteceğim ver şu tarağı bana. At sabret. Ömrüm hep sabretmekle geçiyor zaten. Her laftan bir başka mana çıkarmayı da bırak artık. <gülüyor> Oldu işte. Arkandan gelip kapat mı ki? <gülüyor> artık ihtiyaç kalmadı canım. Arkadaşlar, on iki yıldır az olan annelerinin, teyzelerinin, ablalarının karşısına çıkmadım. Hep aynı şey. İşte yine kahve içiyorlar, bir yandan sandalyesiyle beraber ihtiyarlayan beni süzüyorlar. Yok, dayanılacak gibi değil. Biraz yavaş hisseler şu kahveyi olmaz mı sanki? Allah'ım bitmeyecek mi bu iş gelecek? Bitmeyecek mi? Hayır, hayır, dayanamayacağım, hayır, hayır, hayır! Ne oldu sen ya? ne oldu kardeşim? Hiç, hiçbir şey, git! Sen de git buradan, kimseyi yanıma bırakma! Yalnız kalmak istiyorum! Söyle, anneme de söyle! Katlanmayacağım, katlanmayacağım, istiyar, evde kalmış, kendini beğendirmeye çalışan bir budala! Sena, sena lütfen, lütfen! Hayır, katlanmayacağım, katlanmayacağım, Ben, koca bekleyen budala, ahmak, saçına beyaz düştüğüne bakmadan görücüye çıkan ahmak! Hüseyin Cahit Yalçı'nın aynı adlı eserinden Olcay Aral'ın radyoya uyguladığı Görücü adlı oyunumuzu dinlediniz.